Tırların hazinesi olan, Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim. Ardından, mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selam ve selam getiririm. Hiç şüphesiz Allah ve Melikleri Peygamber'e salavat, rahmet indiriyorlar. Onu destekliyorlar. Ey müminler! Siz de ona salamat söyleyin. Onu maddi ve manevi destekleyin. Ve ona selam verin. BİAD EDİN. Efendim geceler sevgili Yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programındayız. Her zaman olduğu gibi. E, bugün de yine... Birkaç tane e, kavram vardı ki aslında bazı e, kanun mahiyetinde olan şeyler bunlar. E, bir noktada anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız şeylerin e, genel yapısı, içeriği e, inşallah kanun mahiyetinde bazı şeyler olması. Bir açıdan da diğer kanunlarla olan bağlantıları açısından da odak nokta teşkil etmeleri. Yani birazcık belki anlattığımız hadiseler konsantre olabilir. Ancak bu konsantrelerin sulandırılmasıyla herkes kendi istidarında e, açılımlar sağlamakla birlikte belki pek çok tıkanık noktaların açılmasına vesile olacaktır. Netice itibariyle inşallah bunların hepsi birer iman hakikati olduğu için o hakikatlerin insan gönlünde açılmazları, açan sırrı... E, şu zamana kadar belki uyuşuk olan, atıl durumda olan bazı latifelerin gerilime gelmesi, oraların şoklanması noktasında Tabi bunlar e, konsantrasyonla olacak olan şeyler Yani hayatın en önemli düsturlarından bir tanesi de hayatın bir konsantrasyon olması Bir şeye motive olduğunuz zaman, odaklandığınız zaman o şey size açılıyor Herhalde ki bunun en önemli düsturlarından bir tanesi de odaklanmanın ve anlamanın en önemli düsturlarından bir tanesi de dinginleşmek. Yani alemi e, statik e, durağan hale getirebilmek. Tabi hangi anlamda durağan hale getirebilmek? Afak boyutunda durağan hale getirebilmek. Ancak içsel boyutta tabii ki e, bir şekilde... Büyük fırtınalar, bir şekilde gelgitler zaman zaman olabilir. İçte çok kasırgalar esebilir. Ama bunun dışa yansımasının hep sırat-ı müstakim üzere olması gerekiyor. Hoş için de aslında böyle olması gerekiyor da ancak zaman zaman insanız. Yani zaman zaman böyle gelgitler olabiliyor. Mümkün olduğunca bu gelgitleri ee, ne kadar azaltabilirsek veya periyotları ne kadar durağan hale getirirsek suyun bulanıklığı o kadar azalmaya başlıyor. Ve bulanıklığın azalmasıyla beraber var olan dipte olan mücevherler, altınlar, hazineler görünmeye başlıyor. Herhalde ki alemi en çok bulandıran şeylerden bir tanesi de e, dış parazitlerdir. Dış parazitlerin içte büyük tesirler yapması İçteki patlamaların dışa yansıması Rabbim içimizi de dışımızı da inşallah sırat müstakim üzere eylesin. Şimdi bugün bahsedeceğimiz konuların başında bu kelimeler ve kavramlar üzerinde duracağız. Çünkü diğer mahlukattan bizleri ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de kelimeler. Çok önemlidir kelimeler. Bütün eğitimcilerin olsun bütün öğreticilerin olsun e, amacı insanı insan yapabilmek yani insanı hayvaniyet boyutundan hayvan derken e, canlılık yani hayvan haydan gelen o canlılık manasında söylüyoruz sadece canlılık yani metabolik ve dahi işte e, o boyuttan kurtarabilmek hayvan türü olmaktan kurtarmak onu bir üst boyuta Hayvaniyet boyutunda sınır Vardır ama onun Üst boyutunda sınırsızlık Vardır çünkü Halifelik vardır Halife ve sınırsızlık Özelliği vardır yani insanı hayvan Türü olmaktan kurtulmasıyla beraber insanın halife oluyor ki Zaten bütün eğitimcilerin Öğretimcilerin Başta peygamberler bunlar Allah'ın halifesi olarak yaşatmaktır insana. Yani eğitim seferberliğinde olsun, bu seyri sülükte olsun, bu öğrenim yolculuğunda olsun, en temel prensipler, altyapı, sütunlar, e, sistemi ayakta tutan dirençler kelimelerdir. Bu noktadan kelime deyip geçmemek lazım. Yani çok önemli sırlar taşıyorlar. Hayatımızın belki bütün Mirengi noktalarında Kelimeler yatıyor Bilgiyi Kelimeler taşıyor Tek boyutlu olmamak lazım Madde ve mana boyutu çok önemli Maddeyi Taşıyan mana Maddeyi ayakta tutan şey Mana Madde ve mana arasında böyle e, iletişimler olduğu gibi Kelimeler de işin maddesel boyutudur. Bilgi, ona yüklenen bir manadır. İşte ikisinin mükemmel olması lazım. Kelimeler ve bilginin e, birbirine uyum içerisinde olması lazım. Neden kelimeler önemli? Şimdi birazdan bunu daha detaylı inceleyeceğiz ki ailemize düzen veren şeydir. Kelimelerdir mesela, kavramlardır. Yani hayatın her alanında temel olma görevini görüyor kelimeler ki insanı dediğimiz gibi hayvandan ayırıyor. Adem'i Adem yapan şeydir kelimeler ki Bakara Suresi'nde 30 ila 48 ayetleri 40. ayetler arası hep bu meseleler işleniyor. Yani eğer ki Adem Aleyhisselam Allah'tan kelimeleri almasaydı insan olamazdı. Hayvan gibi ormanda yaşamak zorunda kalırdı. Şimdi o kelimelerden kasıt nedir? Tabii ki kelime derken e, mesela bir kelime vahiy vahiy bir kelimedir. Yani vahyin Kur'an'daki adıdır kelime. Hani nasıl zerre değil mi? Atomdur mesela. Aynen onun gibi vahyin Kur'an'daki adı kelimelerdir. O zaman kelime demek ne demek? Kelime bir manayı karşısına şırınga edebilen, bir kavramı insanın ruhuna mal ettiren bir ok mu dersiniz artık? Bir bıçak mı dersiniz? Bir alet mi? Bir alet demek gibi düşünebiliriz kelimeyi. Yani bir manayı alıyorsunuz, karşı tarafa aşılıyorsunuz. Mesela Allah'tan da vahiy kelimeleri alınmış... Ve bunlar bizim ruhumuza aşılanmış. Şimdi bazı kelimeleri tekrar ediyoruz bizler. Bakın namazda olsun, bazı çalışmalarda olsun belli kelimeler tekrar ediliyor. Peki bu kelimeler acaba insanın maddesel ve manasam yapısında ne gibi tesirler yapıyor? Bir kelime söyleyelim mesela kuş bir kelimedir. Ama bunun yanında Rahman da bir kelimedir. Rahim de bir kelimedir. Şimdi kuş kelimesini siz söylerken acaba vücudunuzda nasıl reaksiyonlar, ruh yapınızda nasıl değişimler oluyor? Veya Rahman kelimesini söylerken vücudunuzda neler oluyor? Metabolizmamızda neler oluyor? Bu kelimelerin havada almış olduğu Bizim şu anda göremediğimiz fiziksel şekiller var mı acaba? Ve dahi bu kelimelerin, ağızdan çıkan her bir frekansın, acaba bizim enerji yapımızda az önce ifade ettiğimiz gibi bir bıçak etkisi mi yapıyor, bir ok etkisi mi yapıyor, nasıl bir etki yapıyor? Hayatımızın temelini oluşturan bu kelimeler maddesel ve manasal olarak bizi nasıl etkiliyor? küfretmek mesela. Bu da bir kelimedir. Küfür acaba insanın kalbinde nasıl tesirler bırakıyor? Allah'ı anılan kelimeler kalpte nasıl tesirler bırakıyor? Demek ki her sahada kelimeler önümüze geliyor. Pek çok kelimelerle karşılaşıyoruz. Yani sokakta olsun, televizyonda olsun, kalitede olsun, kalitesizlikte. Her kelimenin fonksiyonu önemli. Bülahsa şu anlatmaya çalıştığımızı özetlersek vahiy Allah'ın bir kelimesidir. İlimlerin her birisi Allah'ın bir kelimesidir. Yani birer prensibidir. Yalnız bu prensiplere bu kelimelerin öyle açılımları vardır ki o kelime tek başına bütün o anlatılmak istenen şeyi bünyesinde barındırır. Bakın mesela kuş derken ki bir kelime kuş bir kelime hemen aklımıza kuş geliyor kuşla işte kuşun uçtuğunu gökyüzü geliyor aklımıza kuşun kanatları geliyor kuştaki işte pek çok özellikler belki aklımıza gelebilir bak bir kelimedir yani ama insanın aleminde nasıl açılımlar yapıyor şimdi biz kuşu biliyoruz yani kuşun belli özelliklerini bildiğimiz için bizde bazı açılımlar yapıyor ve biz bunu sıralayabiliyoruz. Diyoruz ki işte kuşun kanatları vardır, kuş yükseklerde uçar, kuş cik cik filan neyse artık yani. Ama bir de mesela Rahman diyorsunuz, Rahim diyorsunuz. Şimdi bu kelimeleri de biz söylerken acaba belli şeyler oluyor. İşte Rahman rahmeti her tarafı kuşatan, rızıkları veren, işte şefkatle muameleden eden filan gibi. Bunlar bizim bildiğimiz boyutta. Peki ruh dediğimiz hadise, o bilinmezleri bilen sır veya her şeyi anlayan, indi ilahiden geni, gelen o ruh denilen programda bir Rahman kelimesi nasıl açılımlar yapıyor? Kuş hakkında bildiğiniz için saydınız tek tek. Fakat Rahman'ın Genişliği acaba Ruhta nasıl bir tesir bırakıyor Demek ki kelimeler Bu kavramlar Çok önemli bunlar birer Prensip bunlar Allah tarafından insana öğretilmiş Yani eğer insan insan olmak istiyorsa Bu noktada Kelimelerin açılımlarını iyi bilmeli Bu noktada Kavramlar iyi bilinmeli O kelimenin Taşımış olduğu e, duygu iyi bilinmeli Tabi kelimeler derken Sadece kelimeleri Güzel seçmek Tane tane konuşmak tabii ki bu da Çok ehemmiyetli bu da çok önemli Oradaki o Ahenk oradaki o ritim De önemli ancak bir de Öyle kelimeler Vardır ki Ruhta onun bırakmış olduğu Tesirler vardır duygular vardır Mesela Allah, yani birazdan bundan bahsedeceğiz. Allah kelimesinin, o kavramın ruhta yapmış olduğu açılımlar vardır, değişik etkiler vardır. Bunları kullanırken, bu kelimeleri kullanırken, ruh alemimizde bırakacağı gerilimleri de hissederekten, ruh âlemimize yapacağı açılımları, onarımları, Tedavileri de yaşayaraktan hissederekten duygularıyla insan insan olduğunu ispatlıyor. Şimdi acaba bu noktada bu kadar kelime ve kavram arasında en önemli kavram ve kelime hangisidir? Bu temel sütunlar üzerinde birazcık temel kavramlar üzerinde duralım. Sistemin ana sütunlarında birazcık gezelim. Birincisi en önemli kavram. İnanç ve iman kavramıdır. Bir açıdan namustur. Şimdi, niçin bu iki kelimeye girdik diyebilirsiniz. Çünkü, inanç dediğimiz şey, insanı çevresindeki bütün tehlikelerden, olumsuzluklardan koruyan bir mekanizmadır. İnanç öyle bir yoğunluktur. İnanç öyle bir kelimedir. İnanç, Içerisinde öyle manalar barındıran bir denizdir ki bütün tehlikelerden, bütün olumsuzluklardan koruyan mekanizma dediğimiz zaman aklınıza gelebilecek bütün madde, ni, maddi ve manevi olumsuzluklardan ve tehlikelerden korur. Yani bir zırh, bir sığınak ama neyden korunmak istiyorsunuz? Ama denizde bir balığın karnındasınız, inanç kelimesinin yoğunluğunu ve onun o trafosuna bağlanmakla orası size bir e, kurtarış, oradan kurtulmanıza inanç vesile olur ve dahi baştan, gökten başınıza taşlar yağıyor mesela orada da, içiniz çok sıkılmıştır orada da, inanç öyle bir kelimedir, öyle bir yoğunluktur şimdi dediğimiz gibi Yaşamış olduğumuz bu enerji aleminde Ağzımızdan çıkan bu kelimelerin Yapmış olduğu enerjiler de Bizim üzerimizde bırakmış olduğu Tesirler de çok önemli İnsanı insan yapan bu kelimeler Mesela inancı aldık İnsanın ruhu için çok önemli bir kelimedir Bir kavramdır Kalbi için de çok önemlidir Manevi boyutu için çok önemlidir Mesela Namus kelimesi de neyi için önemlidir? Mesela bedeni için önemlidir namus. Ailesi için önemlidir. Hayatı için inanç kadar önemlidir namus. Peki namus ne demektir yani? Namus. Namus kelime olarak kanun demektir. Yunanca bir kelime oradan Arapçaya giriyor. Oradan bizim kültürümüze girmiş. Kanun demek yani. Namussuz insan kanunsuzdur. Kanunsuz insandır yani kanun tanımayan insan Evrenin her birimi namusludur. Her biriminde kanun vardır. Yani kanuni, düzenli yaşarsan varsın demektir. Namus kavramının içerisinde yaşamımızı sağlayacak en önemli sütunlardan birisi vardır. Bize nasıl açılım sağlıyor? Demek ki bu kanun, bu namus kavramı yaşandığı zaman Duygu dünyasına intikal ettirildiği zaman maddeten ve manen o zaman insan düzenli yaşamasıyla beraber var oluyor. Yani kanunsuz yaşadığında ne oluyor? Yok oluyor insan. İnsan işte böyle bir ortamda ya düzenli yaşayacak, var kalacak veya yok olacak. Sistem kendisini seleksiyona uğratacak. Üçüncü bir alternatifi yok. Kanun kavramı da bu noktadan çok önemli din kavramı var din itaat etmek kurallı yaşamak şimdi neden kurallı yaşayacağız inşallah o kurallı yaşamaya birazdan geleceğiz o kavramlara geleceğiz inşallah bazıları mesela cinsel birleşmeler evlilikte olduğu gibi insan kendi hayatını sıradan bir şekilde de yaşayabilir bunu diyemez işte bazılarının dediği gibi yani evlilikte olduğu gibi illa insan e, evlenecek e, Yani sıradan bir şekilde de yaşayabilir diyemez Neden diyemez? Çünkü insan kuralsız olduğu zaman Kanunsuz olduğu zaman Bu kavram, bu kelime insanın dem ve damarına işlemediği zaman ne oluyor? Bir gün, iki gün, üç gün sonra ne oluyor? Kişinin vücudu heder oluyor Namusu heder oluyor çocuk olursa çocuk heder oluyor. Aile kurulamıyor, sosyal hayat bozuluyor. Ve insanın namustan çıktığı an insan bitiyor artık. Mesela fuhşun çoğalmış olduğu toplumlara bakın. Bitmeye, yırtılmaya yüz tutmuştur. Yani kısa zaman içerisinde hayattan silinip giderler. Bakın şu kavram, şu kelime insanın en ferdi boyutta hem e, ...sosyal boyutta ne kadar e, sisteme koyuyor. Çok ilginç. İnsanların en temel değerlerinden bir tanesidir bu e, namus kavramı. Mesela Habil-Kabil meselesi de ilk olarak kız yüzünden olmuştur. Yani kavga namus konusunda başlamıştır. Çünkü beden itibariyle aile... ...sosyal itibarla da sosyal hayat itibariyle de insan namussuz yaşayamıyor. Namus çok önemli bir kavram. Yani kalp itibariyle, ruh itibariyle, manevi boyut itibariyle nasıl iman önemliyse aynen onun gibi namus da. Dolayısıyla İslamiyet bedenle ruhu eşit tuttuğu için namusa önem verdiği zaman önem verdiği kadar inanca da önem veriyor. İnanca önem verdiği kadar Namusa da önem veriyor. Biri birisiz olmuyor yani. Şimdi saad Şirazi'nin bir ifadesi var. Diyor ki insanı tarif ederken şöyle diyor. İnsan bir damla kan bin endişeden ibarettir demiştir. Bir damla kan bin endişeden ibarettir. Şimdi kan insanın neyini temsil ediyor burada? Maddesel yapısını temsil ediyor. Endişe neyini temsil ediyor? Manevi Peki bu maneviyatı destekleyen, düzenleyen, stabilize eden şey nedir? İmandır. Endişeleri, korkuları ortadan kaldıran şey imandır. Bakın, manevi boyutu iman ile destekliyor. Kan da neyle namusla örtülüyor? Yoksa kan dökülür, değil mi? Kan neyle şey yapar? Açığa çıkar. Namussuz olursa, kanunsuz olursa. Mesela kanun nedir? Alkol kullanmamaktır. Alkol kullanmamaktır. ne olur? Gidersin birisinin arabasına çarparsın. Kaza geçirsin. Kan mesela. En basitinden yani mesela. Tabii bu sadece kanı bu akan kan manasında değil de o bir temsildir yani. Ama direkt kendi örneğinden de verdik Kanın kendi örneğinden de verdik Kan da namusla örtülüyor Yoksa dediğimiz gibi kavgalar çıkar Anarşi olur İnsan tür olarak da Normal bir hayvan Türü olarak da yaşayamaz Hale gelir Yani insan hayvan da olamaz Tür olarak mutlaka ve mutlaka Halife-i Ruhi Zemin olmak üzere Bir açıdan programlandığı için Hayvan olamaz Peki ne olur? Hayvandan daha aşağı olur yani. O seviyeye düşer. Çünkü hayvan kendi vazifesini yapıyor. Onun da belli kanunu var. Hayvan da namus çerçevesinde yaşıyor. Hayvanlarda namus vardır, kanun vardır. Yani kavramların önemlerinden bahsediyoruz şimdi. Beden itibariyle, madde itibariyle namus. Namus maddesel olarak. Ruh itibariyle de inanç. Şimdi iki kavram gördük bir tanesi maddeyi temsil ediyor maddenin düzenini e, sağlıyor namus kavramı maddesel bir sistemi ayakta tutuyor inanç kavramı da kalp ruh bunu ayakta tutuyor bunun direncini sağlıyor inancı ve namusu toplumdan sökmek demek o toplumu bitirmek demektir şimdi Kur'an-ı Kerim'de pek çok kavramlar anlatılıyor Mesela Kur'an diyoruz. Kur'an e, çok farklı açılardan e, yorumlanmış temel bir kavram. Ancak buna geçmeden önce şunu biraz daha açalım, deşifre edelim iyi anlaşılması için inşallah. Şu kavram ve kelimeler hangisidir? Yani ne demek istiyoruz, biz hangisini söyledik? Şimdi bir namus dedik, iman dedik. İman kavramdır burada kelime de namus mu oluyor diyebilirsiniz burada yoksa ikisi birleşik bir şey mi? Şimdi burada bizim konumuz olan her kelime bir kavramdır. Her kavram birer kelimedir. Kelime ve kavram burada bir noktada iç içe. Dolayısıyla iman da bir kelime olduğu gibi temel bir prensiptir. Bir kelimedir ama o kelimeye yüklenmiş olan temel prensipler vardır. Kavramlar, manalar vardır. Namus da bir kelimedir. Ama gerçek manasıyla namus nedir? Bir prensiptir, bir düsturdur. Kur'an'da mesela farklı açımlardan yorumlanabilmiş bir kelimedir, derlenmiş bir kitap veya hafıza manasında veya okuma manasında. Ve bu üç manayla da insana çok şey hatırlatıyor. Nasıl? Derlenmiş kitap olması. Yani siz de hayatınızı buna göre derleyin, düzenleyin. Okuma manasına geldiği anda siz de okuma yazma öğrenin. İlim öğrenin, ilfanı öğrenin Ehli kitap olun, ehli diyanet olun Manasını de veriyor Bir de hafıza olduğu zaman çok önemli bir mana çıkıyor Şöyle ki Şimdi insan hafızasını yani belleğini yitirdiği zaman Nasıl bir leş hükmüne geçiyorsa Aynen onun gibi Kainattan da Kur'an çıktığı zaman Ölüyor, kainat hafızasını kaybediyor Kıyamet kopuyor Toplumdan Kur'an çıktığı zaman Toplum ne yapıyor? Hafızasını kaybediyor. Bu kavram çıktığı zaman, bir aileden Kur'an çıktığı zaman ne oluyor? O aile deliriyor yani. Hafızasını kaybediyor. İnsanın da kalbinden Kur'an çıktığı zaman insan da deliriyor. Hafızasını divane oluyor yani. Üç manada da bu lügatlarda var. Derlenmiş kitap olması, okumak olması ve hafız olması. Üçün, üçü de bize neyi öğretiyor? Temel prensipleri öğretiyor. Yani evrenin ve büyük alem olan insanın e, temel prensibini, kanun noktasını gösteriyor. Olması gereken noktayı gösteriyor. Açılım sağlıyor. Şimdi eğer biz insan olmak istiyorsak, yetişmiş bir nesil, bir açıdan kaliteli bir nesilde yetiştirmek istiyorsak hayatımızı bu temel kavramlara göre derleyeceğiz ki çünkü evrensel yasadır bunlar. Sistem bununla ayakta durmaktadır ve bununla işlemektedir. Mesela vücudunuzun işleyiş sistematiği nedir? İşte belli bir derecesi vardır. 36,5-37 derece neyse işte vücuttaki sıcaklık mesela. Gözlerin e, görebilmesi için kasların belli oranda kasılması, beyindeki işte elektrik sisteminin belli bir e, voltta olması yine sinirler arasındaki her şeyin bir işleyiş sistematiği var. İşte şu bahsetmiş olduğumuz kelimeler ve kavramlar da hem maddesel dünyamızın hem manasal dünyamızın işleyiş sistematiği. Bu noktadan kanun. Mesela hayatımızı bu kanunlara göre, yani kültür ehli olmaya, okuma ehli olmaya, ilim ehli olmaya, ciddi bir hafıza sahibi olmaya, teknolojide de var ya, remi yüksek oldukça canlılık ne oluyor mesela artıyor. Remi artırmak Tabi bu noktada e, Toplum Bazı güncel siyasi haberler Olabilir e, Dedikodular, verdi maişet Olabilir, geçim sıkıntısı yine e, Bu noktada Hafızanın işlemesi Olması gereken formata Akış olmayabiliyor Hem aile hafızasına Hem fert hafızasına Hem de toplum hafızasına bu noktadan insan türü olarak yani Kur'an-ı Kerim gösterilmeli ki kainatın hafızası da canlı kalsın. Zaten kainatın hafızasının canlı kalması insanın canlı kalmasıyla doğru orantılıdır. İnsan ne kadar Kur'an'ı yaşar ise kainatın da ömrü o kadar uzar. Erkenden bir çöküş, bir şey olmasın. Çünkü bu kainat kim için yaratıldı? İnsan için yaratıldı. E insan bu kainatı insan kendisini bitirirse kainatın da bir anlamı kalmıyor ki yani ev evin içi boş olduktan sonra evde kimse olmadıktan sonra ev mülkün sahibi onu da şey yapar yani çünkü israf yaratmaz abes iş yapmaz bu kainatı kim için yaratmıştır insan için yaratmıştır şimdi bir kelime daha var bu noktada şer'i dediğimiz bazı şeyler var ne demek mesela? Din bu da bir kelimedir. Kanun, adalet mesela, ibadet. Bunlar hep böyle ana sütü, anacaklar yani. Cak. Saheri dediğimiz o şey su yolu, nehir yatağı kelime olarak. Nehir yatağı. Kanun da bizim bildiğimiz kanun yani düzenleme anlamına. Mesela Kur'an hükümleri bir kanundur kanında kanındır. kanundur. Aradaki fark şöyle suyun esnekliği gibi akıntısı gibi esnek bir yapı var şerif kanunlarda yani zamana ve zemine şartlara göre kendine bir biçim verebiliyor e, bu eczanedeki ilaçlar diyeyim. Öyle yani ifade edelim yani ilaçların içerisinde ilaçların e, yapısında öyle özellikler var ki zemine göre şartlara göre asırlara göre e, canlılık farklı farklı canlılıklar gösteriyor. Yani bir çeşit e, yasalar gibi. Kanunda daha çok maddi olayları düzenleyen güncel meseleleri Düzenleyen bir yasama maddesidir Yani bu açıdan Bu eczanedeki Kur'an eczanesindeki ilaçları Her bir ila, ayet bir ilaçtır mesela O ilaçları Bir şekilde yasalara benzetebiliriz Dilerseniz e, birazcık da kelimeler ve kavramlar mevzunda din kelimesi, din itaat demek kelime olarak, boyun eğmek e, ibadetin daha geniş bir manasını içeriyor, daha geniş çapta ibadet manasını içeriyor ki inançta bindir, ibadet ve eylemde bindir, düzenli yaşamak mesela bindir, yani tek kelimeyle. Allah'a boyun eğmek şeklinde tarif edebiliriz. Çok açılımları vardır da genel hatlarıyla. Şimdi dindar insan da Allah'a inanan, ona göre yaşayan onun emirlerine göre yaşayan, dinsiz insanda keyfine göre düzenli yaşamayan, Allah'a inanmayan yani e, dini şöyle özetleyebiliriz ki inanç düzen ve pratikleri Allah'ın emirlerine göre yaşamaktır. Kıyamete de mesela ne deniyor? Din günü deniliyor Kur'an'da. Yani bu dünyada sen dini yaşıyorsun kıyamette o gerçekler önüne gelecek, gösterilecek sana. Bu kelimeye başka bir mana da verilmiştir müfessirler tarafından. Şimdi kıyamette dinin anlatmış olduğu o hakikatler Dinin anlattığı hakikatler net olarak görülüyor. Yani hırsızlığın olsun, zinanın olsun, içkinin kötülükleri orada net olarak görülüyor. Şimdi bu dünyada birazcık kapalı tabii ki. Acaba içinde iyilik var mı, yok mu diye insan şüpheye düşüyor. Orada dinin hakikatleri daha net görülecek. Bu dünyada bazı şeyler imtihan sırrından dolayı tabii ki bir kapalılık arz ediyor. Ancak bütün her şeyin Net olarak görüldüğü Veya başka bir mana da verilebilir Bu kelimeye mesela -ke Din gününün sahibi ne demektir? Yani her şey orada Direkt olarak Allah'a itaat ediyor ister istemez itaat ediyor Yani dünyadaki gibi imtihan şartları yüzünden Bir miktar Serbest bir durum orada yok Bir açıdan bu dünyada Serbestlik var Tercih Alternatifler var. İnanırsınız veya inanmazsınız. Serbest bırakılmışsınız bu noktada. Dünyadaki iyi bir imtihan şartlarının olmamasından dolayı her şey Allah'a itaat ediyor etmek zorundadır Boyun eğmek zorundadır ki bir açıdan da belki ayetin binler açılımında bir açılımda bunlar olabilir ki din budur. Kavram olarak din yani ayırt edebilirsek inanç, ibadet ve ahirete göre yaşamaktır din, inanç ibadet ve ahirete yönelik yaşamaktır bu noktada bazen şimdi bu kelimeler bu kavramların iç aleme kök salması var yani bunları mesela dini e, inanç, ibadet, ahirete göre yaşamak bu çeşitli dallarda kök salması şimdi Allah kavramı, kelimesi Allah ne demek, sıfat ne demek mesela, isim ne demek fiili sıfatlar, zati sıfatlar, bunların hepsi e, tıkanıklıkları inşallah açacak olan böyle e, fırçalamadır. Yani bu kavramlar. Zımpara misali oksitlenmiş olan bölgeleri açacaktır inşallah. Allah kök olarak ilah kelimesinin belirlilik takısıyla gelmiş şekli. El ilah olmuş. Sonra Allah okunmuş. İlah nedir peki? İlah tapınan yüce varlık varlığı tam bilinmeyen yüce varlık bilinip de insanın onun varlığından hayret içerisinde kaldığı zat Şimdi hayret içerisinde kalıp hayran olduğu zat hayret içerisinde kaldığı zat demek yani Allah bu kelime tanımından da çıkarttığımız gibi kainattaki maddi varlıklara benzemiyor varlığı görünmüyor ama hissediliyor Ama insan şaşırıyor nasıl bir zattır Nasıl bir varlıktır Ve o kadar yücedir ki Sadece Ki Ona tapınılıyor yani. Sadece başka hiçbir şey tapınılmaya değmiyor Tapınılmaya layık değil Allah'ın eşi ve benzeri olmadığı için Allah neden Yüzde yüz bilemiyoruz Dedik ya yani Neden yüzde yüz bilemiyoruz Kendi istidadımız ölçüsünde O'nun bize yansımış olan isimleri ölçüsünde O'na yaklaşım sağlıyoruz Neden %100 bilemiyoruz biz Allah'ı Çünkü Allah'ın eşi ve benzeri yoktur Şimdi eşi ve benzeri olmayan bir şeyi Biz %100 bilebilir miyiz Yani varlığını biliyorsun onun Varlığını biliyorsun ama Tam tanımıyorsun Ve tanımanın da sınırı yok Onu tanımak Sonsuz Sonsuz da onu tanırız yani. Tanıyan o sonsuzluk içerisinde ona hep yaklaşımlar sağlarız. Ama onu sınırlı olan sınırsızı kavrayamaz diyor ya. İlim bitmiyor bu noktada. Allah'ı tanıma ilmi, marifetullah onu anlama bitmiyor yani. Kabirde de devam ediyor, cennette de devam ediyor. Adın cennetlerinde de bu noktada bitmiyor. Öyle aşkın bir kavram. Şimdi niye el takısıyla kullanılıyor? Üç manada da kelimenin kökünde var. Sonra, niye el takısıyla kullanılıyor? Tanrı gibi, ilah gibi cins isim olarak kullanamıyoruz. Çünkü vahiyler bize ali, yüce, ulvi, mukaddes bir zatı tanıtmışlardır. Gayb aleminde eşi benzeri olmayan, sonsuz, her yerde hazır ve nazır olabilen bir zatı bize tanımladıkları için, tarif ettikleri için, onu tarif ettikleri için, biz o vahyin bize bildirdiği el ilaha inanıyoruz. Ve insanın fıtratında tapınmak nedir? Çok doğal bir realitedir. O gerçek zatı bulamadığı zaman insan ne yapıyor? Başka şeylere tapıyor. Mesela neye tapıyor? Kadına tapıyor, sekse tapıyor. Siyasete tapıyor veya taşa tapıyor. İnsan mutlaka bir şeye tapar yani. Fıtratında bu var. Nasıl ki mide acıkır, bir şeyler yiyor. Kalp de aynen onun gibi tapınmak zorundadır. Bir yere bağlanmak zorundadır. İşte din ne yapıyor? Bize böyle kutsi, yüce, sonsuz bir varlığı tanımlamış, ispat etmiş, verilerini bize göstermiş. Onun için dinin de rakibi yoktur. Din her konuda mucize olduğu gibi inanç konusunda da mucizedir. Dinin bir alternatifi yani dinsizlik denilen şey yoktur. Ya dindar olacaksın, vahye göre yaşayacaksın veya kuta heykele tapacaksın, yuvaya zıvaya tapmaya başlayacaksın ki bu noktada insan ne oluyor? Adileşiyor. Hayvandan daha aşağı seviyelere düşüyor. Sıfat olsun, isim olsun, Allah'la ilgili diğer kavramları da bizler hep vahiden öğreniyoruz. Sıfat, kelime olarak ne demektir? Nitelik demektir. Niteliği, yani bu ulvi zat, bu yüce zat, el ilah dediğimiz zatın nitelikleri nelerdir? Bunun nitelikleri bir hadis-i şerifte anlatılmış, 99 olarak anlatılmış, cevşenin kebirde 1001 olarak anlatılmış, farklı rivayetlerde, farklı miktarlarda belirtilmiş bu nitelikler. Yani Allah'ın niteliklerini biz kendi keyfimize göre bilemiyoruz. Dinin bize bildirdiği kadar, vahyin bize bildirdiği kadar biliriz ki işte Allah nedir? Rahmandır mesela. Allah Rahim'dir Nedir Rahman ve Rahim? Birer sıfattır Allah'ın sıfatları Kelimeleri yetersiz kalıyor Allah'ın sıfatlarını anlamakta Allah'ın sıfatlarını anlamakta Kelimeler yetersiz kalıyor Vacibül vücuttur Mesela varlığı kendinden Gereklidir Varlığı kendinden Ezelidir, ebedidir Zaman üstü demektir Mesela rahmet hadisesi Rahmet kalp yumuşaklığı anlamına geliyor Allah'ın maddi kalbi yok ki biz Allah'a kalp yumuşaklığı şey yapalım, isnat edelim o nedir? bir mecazidir yani nasıl insan kalp yumuşaklığına gelip bir insana yardımcı oluyor onu seviyor, onu besliyor Allah da kalp yumuşaklığından değil de kemalatından dolayı, yani o mecazi bir ifade, o kemalatından dolayı bizi besliyor bizi yetiştiriyor bize vahiy gönderiyor dolayısıyla benzetmedir yani biz Allah'ın sıfatlarını dönüp dolaşır yine kelimeler ve kavramlarla öğreniyoruz ki bu kelime ve kavramlar yine insanın e, insana öğretilen kelimeler bu noktada şimdi bu kelime ve kavramların maddesel anlamdaki maddesel dünyadaki etkilerini gördüğümüz gibi manasal dünyada da Metafizik alemde de çok farklı boyutlarda tesiri vardır. Bu kelimeler nasıl ki maddesel hayatımızı nasıl ki dünyayı düzene sokuyor ise aynen onun gibi mana planında yaşayan şuurlu varlıkları da bu kelimeler dengeye sokuyor. Rahman kelimesinin bu dünyaya yansıması nasıl yağmurdur mesela rahmet yüklü bulutlar deriz ya yani. yağmur nasıl rahmetin bir timsaldir aynen onun gibi o rahmet kelimesinin de mana boyutunda farklı yağmurlara sebebiyet vermesi nur yağmurlarına sebebiyet vermesi e güzellikler yağmuruna sebebiyet vermesi biz sadece belli boyutlarını o rahman kelimesinin görebiliyoruz Anladığımız kadarıyla kendi çapımızda Ama onun Metafizik planda çok büyük Etkileri de vardır Eğer sizin Setrilerin, negatiflerin Pençesinden kurtulmanız Rahman'ın vesilesiyle ise o zaman O pençeyi sanal alemdeki O pençeyi de Bileğinden kopartacak olan şey Rahman'dır Rahman orada nasıl bir Şekil alır bir bıçak gibi bir şekil mi alır bir testere gibi bir şekil mi alır bir balyoz gibi bir şekil mi alır eğer ki sizin rahatlamanız için hangi şekli alır bu dünyada sizin rahatlamanız için Rahman işte yani rahmet yüklü bulutları böyle bir e, şey yapmış bir yansıma göstermiş yani Rahman olan Allah size rahmetini bu şekilde sunmuş işte bu kelimeler ve bu kavramların çok farklı boyutlarda açılımları ve şekilleri ve sunumları vardır. İşte o konuda bazı mecazlar, bu yani şimdi Rahman kelimesi üzerinde duruyoruz. Ee, bazı kinayeler, benzeri kavramlar bu açılımlarda. Mesela bazı Vahabiler gibi kelimelerin zahirine bakıp Allah'ı beşerleştirmemek lazım. İnsanileştirmememiz lazım. Allah'ın insan seviyesine indirdiğimiz zaman biz Allah'ı bu sefer başka insanlara da tapınmaya başlayabiliriz. Bu çok tehlikeli olur. Dedik yani sıfat ne demekte Sıfat nitelik demekte Allah'ın bin bir tane niteliği var. Belki bir rivayette Allah'ın dört bin tane sıfatı varmış. Belki daha sonsuz sıfatları var yani Allah'ın. Sonsuz nitelikleri var. Allah sonsuzdur. Sonsuz nitelikleri var bilemiyoruz fakat bildiğimiz şu ki vahyin bize bildirdiği kadar Allah'ın çok çok çok sıfatları var onu biliyoruz. Bütün kemalatın onda olduğunu biliyoruz budur. Yani. Ve şöyle diyebilir miyiz diyebilirsiniz Allah sonsuz sıfatlara sahiptir ancak bu dünya üzerinde tecelli ettiği sıfatları da şu kadardır. Veya bizim anlayabildiğimiz Tecelli diyebileceğimiz Kelime Takabildiğimiz sıfatları bu kadardır Diyebiliriz. Yani yuvarlak Bir rakamla işte Bin bir ismi vardır Allah'ın Esma-ül Hüsna dediğimiz şey Bu mu oluyor? Yani bu. İşte. Fakat Sıfatlardan isimler çıkar Esasen yedi tane sıfatı var Allah'ın Kur'an'dan ve hadislerden Anlaşılan ana sıfatlar Yedi tane Şimdi evrenin sistematinde en küçük biriminde bu yedi sıfatı görebilirsiniz bu yedi sıfatı kendinizde geliştirmekle kainat kitabını okuyabilirsiniz bu yedi sıfat üzerine konsantrasyon ile istidatları açabilirsiniz bilinmez olan sırları yani bu yedi tane temel sütun Neyi bu yedi tane temel sütun kudret ilim İrade işitmek, görmek, hayat ve kelam hanifler bunu 8'e çıkarıyor Tekvini de ilave ediyorlar Yani yaratmayı da Bu temel şeye, sıfatlara ilave ediyorlar ki Yaratmak, tekvin yani Şimdi bu sıfatların kombinasyonundan Bin bir sıfat isim çıkıyor ki Bu 99 isim o sıfatların tecellisidir Yoksa 99'da münhasır değil O 99 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahabilerine kısa bir dersi Bir derslik O 99 rivayeti Yoksa sadece bu kadardır Demek değil Onun dışında da isimleri var Allah'ın Mesela cevşin ülke bin Bir tane ismini görüyoruz Peki fiili sıfatlar Zati sıfatlar bunlar nasıl oluyor Allah'ın zatıyla ilgili niteliklere zatıyla ilgili niteliklere zati sıfatlar deniliyor. Mesela vacibil vücuttur Allah. Ne demektir vacibil vücut? Yani varlığı kendinden ve gereklidir. Olmazsa olmazdır yani gereklidir. Kendiliğinden de ezelidir, ebedidir. Bunlar hep zati nitelikleri. Maddeye benzemeyişi zati bir niteliktir. Fakat Fiili sıfatları da var. Mesela rezzak, fiili sıfatıdır. Rezzak'ı nasıl görüyoruz biz? İşte rızık veriyor. Bağışlıyor. Merhamet ediyor. Yaratıyor. Yani bunlar da fiili. Bizim fiiliyatını, icraatını gördüğümüz sıfatlar. anlamı Öbürü Allah'ın zatının temel nitelikleri. Biz onları göremiyoruz. Zatı, Zati ve fiili sıfatları. Bu noktada bir kelime daha var. O kelime de inşallah evrenin yine sistematinde e, yükseliş anlamına, miraç, miraç üzerinde, yükseliş yolu anlamına geliyor. Özel manasıyla temsillen Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün eşyayı, bütün insanları temsilen bütün Müslümanları temsilen bütün evliyaları bütün dünyayı bırakıp gayb aleminde, cennette ahirette Allah'ın huzuruna varıncaya kadar gezmesi yükselişi anlamına ve gitti ahiretteki kavramları, imanın rükünlerinin hakikatlerini aleyhissalatü vesselam gördü dinin anlattığı gıyaben anlattığı kavramları hakikatleri gözüyle gördü. Ahirette net olarak gitti, gördü, yaşadı ve geldi Aleyhisselatü vesselam. Rivayetlerde var ki kısa bir zaman içerisinde gitti geldi diyor. Birkaç dakika içinde. Şimdi o gayb aleminin birkaç dakikası tabii bizim dünyanın belki milyon senesine bedeldir. Bu geçenlerde bu konuyla da alakalı bir şey gelmişti. Bu rüya hadisesinden yaklaşım sağlayalım. Rüya bunu ispat eder. Zaman genişlemesi. Zaman içerisinde zaman. Şimdi beynimizi düşünelim. Kafatasının içerisinde löpür löpür muhallebi gibi oynayan bir et. Ancak bu eti yayarsan ne olur? Bu eti yayarsan bir bakarsın ki 20 metrekarelik odayı kaplamışsın. Şimdi pek çok kıssalar var bu noktada. Bunlar bu Miraç'tan bahsederken şah Geylani'nin hep e, kıssaları e, aklıma geliyor. O noktada önemli bir kıssa var. Şimdi şah Geylani bir gün bir talebesiyle beraber sevgili dinleyiciler. Şimdi bu kıssayı anlatırken de e, birazcık yorumu üzerinde de duracağız inşallah. Zaman metafiziği ve zaman fiziği üzerinde önemli bir hadise olduğu için. Bu da zaman Kavramını anladığımızda Yine çok açılımlar sağlayacaktır bizlere Bizim zaman ötesi boyutumuzu Yakalamamız adına ehemmiyet sağlayacaktır Zaman ötesi boyutu yakalamamız bizim Buna yaklaşım sağlamamız demek Yeni bir istidadımızın açılması demektir Çok önemli bir hadisedir bu O duygunun gerilimini şöyle bir anlık bile hissedebilmek Oranın ilk şok tedavisini gerçekleştirir. O hasta olan veya atıl durumda olan o bölgenin şok tedavisini gösterir. İnşallah şu hadise ki zaten Şah-ı Geylani'nin sırlarından bir tanesidir. Şok tedavi merkezidir şah Geylani. Heyecan, ondaki heyecan aleyhissalatü vesselam'dan gelen o gerilimden kaynaklanan bir titreşimdir inşallah. Şimdi zaman... Dediğimiz gibi metafizi ve zaman fiziği üzerindeki önemli bir hadise. Bir gün talebesi Mehmet abdest alıyor Mehmet'le beraber. Mehmet sağ kolunu yıkıyor şah Geylani'nin talebesi. Bir taraftan da göz ucuyla daha doğrusu gönlünün ucuyla Hazreti Geylani'yi süzüyor. Hazreti Geylani Mehmet'e sen bana bir şey sorduydun diye hatırlatıyor. Mehmet de diyor yok diyor ben sormadım sultanım diyor gönlümden geçti deyince bir gong sesi duyuyor Mehmet o anda şah Geylani gongu vuruyor ya onun değişik bir efekti belki diye bir ses düşünün artık hani bir boyut değiştirme sesi bu dünyada boyut değiştirdiğinde bir ses duyacak ney sura üfürülme sesi duyacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy alma boyutuna geçtiğinde zil sesi duyardım diyor. Vahiden önce zil sesi gibi ses. İnsan mesela transa girerken yapısal olarak böyle bir özelliği vardır yani insanın. Ee, böyle ses duyar. Seslerle girilir. O esnada işte Şah-ı Geylan ilk gongu vuruyor ve Mehmet o abdest aldığı bölgeden tak gidiyor. Kendini dünyanın kendi dünyası içerisinde yok olup gidiyor. Artık yok gidiyor. Mehmet Hindistan'ın bir köşesinde bir deniz kazası geçiriyor. Abdest aldığı yer Bağdat. Deniz kazası geçirdiği yer Hindistan'ın bir bölgesi. Köylüler geliyorlar. Mehmet'i bir eve götürüyorlar. Yatırıyorlar. Bu Müslüman köyünde Mehmet kendine geliyor. Toparlıyor. Bana diyor ne oldu? Köylüler de diyor ki geminiz battı sizin. Diyorlar biz de sizi aldık kurtardık. Ancak pek çok arkadaşınız bu oldu diyorlar. Nerede bu? Nerede oturuyorsunuz siz filan diyorlar. Ben ya diyor, Bağdat'ta oturuyorum diyor yani. Peki ben oraya nasıl gideceğim diye soruyorum Mehmet. Bana diyor biz sizi götüremeyiz. Yani bir kervan ancak rast gelecek ki Bağdat'a yollayabilelim sizi. Çünkü o zaman da Doğu Hindistan'la Bağdat arası 6,5 aylık bir yol. "Mademse köylüler Mehmet" e diyorlar "sen telaş etme biz sana bakarız." Bizim işte buradanın geliri iyidir Biz sana bir tarla verelim Sen burada çalış Mehmet çalışmaya başlıyor Aradan bir hafta on gün geçiyor Bir kıza aşık oluyor Hintli bir kıza Beni evlendirin diyor Burada kalmaya karar verdim Bağdat'a dönmem şart değil Diyor yani Mesela Mehmet'i evlendiriyorlar İki çocuğu oluyor Allah bağışlasın Biri Bilal Biri Leyla adında Mehmet o kadar rahat bir hayat yaşıyor ki yani Hiçbir kaygısı yok Leyla sekiz yaşına geliyor Bilal de üç buçuk yaşında e Bir anda gong diye ikinci bir sesi duyuyorum Ta Bir bakıyor sol kolunu yıkıyor Az önce abdest alıyordu Birinci gong da nerelere gitti Çocuğu oldu falan filan Sağ kolunu yıkayınca kendine geliyor böyle. İkinci gong Gong sesini duyunca kendine geliyor Bakıyor ki sağ kolunu yıkıyor Tabii Mehmet hayal kurdum herhalde Diyor yani şah Geylani diyor ki, Mehmet diyor bu işe ne dersin sen diyor yani. Sultanım diyor bizi hayale nerelere götürdünüz diyor Hazreti Geylani diye. Öyle mi diyor yani sen şimdi buna hayal mi diyorsun diyor. Mehmet diyor evet efendim başka neyle izah edilebilir ki bu? Yani iki kol arasındaki mesafede Hindistan'a gitmek, ev kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak falan filan deyince Mehmet'in bu cevabı üzerine Yüce Sultan evladım diyor. Evladım. Kime diyor ama evladım Mehmet'i demiyor. Bilal ve Leyla'yı getirmelerini emrediyor. Sekiz yaşındaki Leyla'yı, üç buçuk yaşındaki Bilal'ı alıyorlar, geliyorlar. Çocuklara diyor ki nereden geliyorsunuz siz diye sorduklarında çocuklar biz Hindistan'dan geliyoruz diyor. Bir, biz, bir amca geldi, bizi getirdi diyorlar. Hazreti Geylani Mehmet'e peki evladım diyor bu da mı hayaldi dediğinde bu çocuklar ne diye sorduklarında Tabi Mehmet ve talebeler şaşkınlık içerisinde. Şimdi, Miraç hadisesinde olsun. Miraç hadisesini anlatıyorduk kelime olarak. Yalnız bu kelimeden, bir bu kelimenin açmış olduğu bir kavram, bir mana, zamansızlık kavramına, bunun yorumuyla beraber bir titreşim, bir gerilim sağlayacak inşallah. Nasıl olur böyle bir hadise? Mana bilimlerinde zaman içerisinde zaman diyorlar. Yani zamandan siz cımbızla bir hücre çıkarıyorsunuz bu hücrenin içerisinden yeni bir zaman açıyorsunuz. 100 trilyon olan hücreden ibaret vücudunuzdan bir hücreyi alıyorsunuz. O hücreden ne yapıyorsunuz? Yeni bir insanı oluşturuyorsunuz. Aynı sizin gibi. Ve o insanı yaşatıyorsunuz. Büyütüyorsunuz. O insan yaşıyor. Zaman geçiyor. Ve i̇şte 8 sene geçiyor. Şimdi zaman yaratılmış bir şey. 4 boyutlu e bir dünyada yaşıyoruz. İşte eni var, boyu var, derinliği var. Bir de neyi var, zaman var. Zaman da yaratılmış. Nasıl bir cismin eniyle, boyuyla, yüksekliğiyle oynuyorsunuz, genişletiyorsunuz, gerdiriyorsunuz, kısaltıyorsunuz. Aynen bunun gibi zaman da elde hamur gibi oynanabilir. Sonradan yaratıldığı için, zaman yaratılmış bir boyut, bir kavram olduğu için onunla da oynanır. Bu yüceler ellerinde hamur gibi oynuyorlar onu. İşte rüya hadisesine birazdan geleceğiz. Bu yaşama sırasında meydana gelen bir hadise var. Onu da başka bir cımbızla alıyorsun. Zaman dilimine getiriyorsun. Zaman içerisinde zaman diyorlar. Şimdi daha önceki şeylerde de bahsetmiştik programlarda da Hazreti Ali Efendimizin ilmi cefir dediği. O bilinmezler ilminin esrarı içerisindedir yine bu. Zaman içerisindeki bu tanım, bu tasavvur, bu bilinmezler bilimin yine sınırları içerisindedir. Bakın matematik olarak zamanla oynamak, formüller olarak zamanla oynamak mümkündür. Ancak biz zamanla oynamayı şu anda fiziğe yansıttık mı yansıtmadık mı onu bu konuda uzmanlaşan bilim adamları çok daha iyi bilirler. Ama kendi dünyamızda bu konuda bazı tereddütler olmuştur, münakaşalar yapılmıştır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle böyle bir şeyin tartışılamayacağını göstermiştir. Ne demiştir? Son an, son saniye bir insan ruhunu teslim ederken Cenab-ı Hak o sahneyi isterse 100 sene uzatır, isterse bir saniyede bitirir diyor. Ama sen onu dışarıdan bir saniye olarak görürsün. Demek ki bu bir yakıştırma değil. Zaten Matematik olarak böyle bir şey mümkün. Fizik olarak zaten bunun deneyleri yapılıyor. Belkıs'ın tahtının eşyanın nakli hadisesi, yine buna benzer zaman içerisinde zaman, zamanın kısalması, zaman uzaması, rüya dedik işte. Rüyadan ders eğer biz de ahiret hayatını olsun, gayb hayatım olsun, uhrevi hayatı olsun, esas alırsak ebedileşiyoruz. Mesela burada 60 sene yaşayacağız. Ama orada bu 60 senemiz oraya yansıdığı için ebedi bir hayat oluyor. Bak 60 senelik zaman dilimi ne oluyor? Oraya yansıdığı eğer ahiret eksenli, uhredi eksenli, din eksenli yaşadığımızda ebedi bir hayat oluyor. Burada 60 senelik zaman çekirdeği orada bir ağaç oluyor, ebediyet. Bir, bir kıyas bile kabul etmez yani orayı. Hulâsa miraç bir yükseliş. Mesela yine <gülüyor> e, bu zamansızlığı birazcık, bu zaman hadisesini anlamak için Rüyada mesela en uzun görülen rüyanın bilim adamları 7 saniye olduğunu söylüyor Ama sizler ne zannediyorsunuz? İşte şu kadar yıl gittim geldim yaptım anlat anlat bitiremiyorsunuz rüyayı Tıpkı beyin topludur ama yaydığınız zaman açılır işte insanın kan damarları topludur ama geldiğiniz zaman dünyanın etrafını yedi defa diyor işte dolanır zaman da topludur derlidir isterseniz onu açabilirsiniz genişletebilirsiniz bilgisayarlar da çok değişik programlar vardır buna yaklaşım sağlamak için Ve miraç hadisesinden nereye gittik tabi de bu noktada miraç genelde bazen e, yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilir yani sanki Hazreti Peygamber buradan Ay'a gitti, oradan Venüs'e gitti, oradan büyük bir galaksiye böyle üç boyutlu zamanda gezmek gibi algılanmış bir mekan kat etmek söz konusu burada. Gittiği yer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gayb alemi. Gayb alemi bu şehadet alemine göre çok geniş, çok çok geniş, ucu bucağı olmayan yani zaman Hazretlerinin ifadesiyle alemi şehadet, bu görünen üç boyutlu dünya gayb alemi üzerinde diyor tenteneli bir perdedir. Biz sadece perdeyi görüyoruz. Bütün yıldızlar olsun, bütün madde olsun, bütün atomlar, bulut, atmosfer hepsi bu gayb aleminin önünde sadece tenteneli bir perdedir. Orası nedir? Ucu bıcağı olmayan, engin bir dünya ki herkese yeter. Rivayetlerde var mesela orada diyor ahirette herkese bir dünya kadar mülk verilir. En az bir dünya kadar, en az bu dünya kadar çok geniş bir alan. Şimdi bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir parantez içerisinde bazı sebeplerden birkaç tanesi var. Mesela Burak denilen bir ata biniyor. Onun esprisi ne? Yani madem bir dakikalık veya iki dakikalık bir seyahat var, kısa bir yani zamanın genişlemesiyle kısa bir zamanda diyor ya, Var da neden bir tane ata biniyor? At mesela kanatlı bir at. Bunların mana alemindeki hakikati nedir? Mesela bir atın kanatlı olmasını fiziki alemde düşünemezsiniz yani. Kanatlı bir at, mana alemindeki teşbihlere, yaklaşımlara dikkat etmek, hadiseleri o boyutta yorumlayabilmek. Artı mesela bir yerde de Mescid-i Aksa'yı görmesi var. Demek işin maddi bir boyutu da var veya... Maddi boyutu yoksa az önce dediğimiz gibi gayb aleminde bir donanım sağladı ve Selam. Yoksa bu tür rivayetlerin aslı nedir diye bu çok önemli bir şey ve çok güzel bir şey. Gayb aleminin şehadet alemini nasıl kuşattığını da görüyoruz. Gayb alemi şehadet alemini içeriyor. Çok ilginç. Gayb alemi o kadar geniş ki o kadar çok boyutlu bir alem ki bu şehadet alemini Mescid-i Aksa'yı da çölü de içeriyor o kervanı da içeriyor geçmişi ve geleceği de içeriyor yani gayb alemine geçen bir insan şehadet alemini de zaten otomatik olarak görüyor gayb alemi şehadet alemini kuşatıyor tepsi gibi dünyayı kuşatabilirsiniz. Yine Hazreti Peygamber'in Kudüs'e gitme manası. Orada peygamberlere namaz kıldırdığı ve benzeri hep bunlar gayb aleminin şehadet alemini kuşatması. Burak bile bir hakikat gayb aleminin bir sakini, bir hakikati yani gayb aleminin bineklerinin ismi çok eski e, kitapla şeyde eee taşlara, hieroglif yazılarda bile kanatlı atlardan bahsediliyor. O asırda yaşayan peygamberler ve belki Miraç gibi bir hadise onların da küçük böyle gezintileri olmuştur. Tabi hepsinin her şeyin en kapsamlısını ismi azama sar olan Efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam yaşamıştır. Şimdi az önce hani bazı insanların belli bir safası oldu, belli bir gelişimi oldu duygusal anlamda. Açılımları oldu Yani ilk insanlara gönderilen şeyler nelerdi? Suhuflardı Suhuflarda Allah'ın belli isimleri öğretildi o insanlara Belli nitelikleri öğretildi o insanlara Ama şu anda ismi Azam-ı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a O kadar geniş manada Allah'ın nitelikleri öğretildi Onun gönlüne işletildi ki Çünkü zaman ifadesiyle eskiden diyor ihtiyaçlar dörttü Şimdi dört bine çıktı çok çok çok arttı. İnsanın maddesel ve manasal ihtiyaçları arttı. Çünkü insanlık gelişti. Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine geçti. ve Dolayısıyla Allah'ın niteliklerine ait isimleri ve sıfatları öğrenme ihtiyacı da arttı. Çünkü beyni gelişti, yapısı gelişti, ruhu açılım sağladı ve sağlıyor da neden son din, neden bundan sonra din gelmeyecek? Çünkü bu dinin içerisinde olan ilaçlar kıyamet kopuncaya kadar bütün ihtiyaçları karşılayabilecek eczane deposuna sahip. Bu eczanede her hastalığa ilaç var. İncil'de de hastalıklara ilaçlar vardı. Ama yeni yeni hastalıklar çıktı, yeni yeni ihtiyaçlar çıktı, onların karşılanması lazım. Tevrat'ta da vardı bazı ilaçlar ama bu asrın insanına, bu dönemin insanına o ilaçlar yeterli gelmiyor. Yeterli yani onlar işte bozulmasaydı, hiç tahrif olmasaydı bile yine Tevrat tahrif olmasaydı bile İncil gelecek. İncil hiç tahrif olmasaydı yine Kur'an-ı Kerim gelecekti. Kur'an-ı Kerim geleceği ta ezelden takdir edilmiş bir şeydir, programlanmış bir şeydir. Yani bu noktada tüm ihtiyaçlarımızı karşılama tüm duygularımıza hitap etme ve artık bu sofranın yiyecekleri çok çok fazla çok çok geniş. Aslında dediğimiz gibi gayb aleminin hadiselerini, hakikatlerini anlatırken az önce ifade ettiğimiz neden mesela kanatlı bir ata benzetilmiş? Kanatlı bir at. Çünkü orada her şey harika. Atlar bile Uçar gibi ifade edilmiş Yani bir kelime yetersizliği var Çünkü biliyorsunuz Burak e, Kelime olarak şimşek kökünden geliyor Yani berk kökünden Bu ifade Gayb alemindeki vasıtalar Şimşek hızında uçan Atlar şeklindedir Bizim zihnimize yaklaştırılıyor Yoksa Burak dediğimiz at Nasıl bir attı yani Nasıl bir mahluktu nasıl bir şeydi? Böyle bir yaklaşım sağlamak için. Mesela cennette altınızdan nehirler akar diyor. Şöyle şöyle yastıklara yaslanırsınız diyor. Ve bunlar bize yaklaşım sağlamak, zihnimize alıştırıyor, zihnimize yaklaşım sağlıyor. Yani Hz. Peygamber öyle bir maddi aletle, böyle bir uçakla gitmedi. O gayb aleminin vasıtasıyla, gayb aleminin imkanlarıyla Donatıldı kuşatıldı Peki gayb aleminde neden bir ata biniyor Veya gayb aleminin bir vasıtası da var da Kendisi uçarak gitmiyor Yani burada bize anlatılmak istenen şey ne Şimdi Allah her şeyi bir sebebi bağlıyor Oranın da kendine göre sebepleri var İvan Gazali ifadesiyle Her mucize hadisenin bir kanun tarafı olduğu gibi Her kanunun da bir mucize tarafı var yani her hadise, her gayb hadisesinin maddesel bir bacağı, maddesel hadiselerle bağlantısı olduğu, her demeyelim de gayb alemindeki hadiselerin maddesellikle bağlantısı olduğu gibi, maddesel hadiselerin de gayb ile bağlantısı vardır. Bunlar iç içedir. Birbirine koordinasyonludur, irtibatlıdır. Ama kuşatıcılık noktasından, ama kapsamının çokluğu noktasından gayb alemi daha geniştir. Şimdi... Ee, dediğimiz gibi her şey bir sebebi alıyor biz yoktan var eden. Oradan, oranın da kendine göre sebepleri var. Fakat bu dünyanın sebeplerine benzemiyor. Mesela bir dua ediyorsunuz. Şifa buluyorsunuz. Gayb aleminde Allah bir tesir yaratıyor. Ama bu duanın nasıl bir şifa yaptığını biz bilemiyoruz. O mekanizmayı gösteremiyoruz. Fakat her şeyin neyi var? Bir sebebi var. Allah her şeyi bir sebeple. O dünyanın da kendine göre bir sebebi var. Kendine göre araçları var. Fakat bizimkilerle kıyas kabul etmez. Bizimkilerden çok çok daha üstün. Bizlerle sadece yaklaşım sağlamak, anlayışta böyle çok uzaklıklar olmaması için yaklaşımlar sağlattırılmış. Yaklaşımlar sağlanılıyor. inşallah. Bir kelime var. Son inşallah bu kelime üzerinde duralım. Bu da yine insanın mana boyutunu açan bir kavram. Tasavvuf kavramı bu kelime Evrensel miracın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miracının geniş çapta Gölgesinde yürümek O yolda insanın gücün yettiği kadar yürüyebilmesi Hz. Peygamber nasıl dünyayı gezdi dolaştı Bütün Allah'ın ayetlerini gördü Gayb alemine karıştı gayb alemine gitti, gezdi, gördü. İşte tasavvuf da insanın kendini maddeden, nefisten, paradan, siyasetten, gürültüden koparıp gayb alemine doğru bir yolculuğa çıkarması. İnsan ne yapıyor tasavvuf? Neye vesile oluyor? Bu kelime de çok bu kelimenin de açılımı, duygu noktasında kök salması çok önemli. Saflaşmak demektir Veya Yün giyinmek kelimesinden geliyor Tasavvuf Hani eski talebeler Sofular yün giyiyor Yani kendilerini saflaştırırlardı ki Ruhen saflaşıyorlar Yün neyi? Bak, fıtrattır yün, O da fıtratı temsil eder Ruhen de olsa Hazreti Peygamberin bedenen çıktığı gibi Onlar da miraca çıkmışlar Ruhen Hazreti Peygamber maddeten manen her şeyle bütün olarak o alemleri gezdi. İşte şey e, sofular yani şeyler de bu talebeler de bu noktada saflaşıyorlar. Ruhen olgunlaşıyorlar ve miracı yaşıyorlar. Yani öyle büyük sofular ki mesela Şahı Geylani, İmam Rabbani onlar da böyle ruhen miracı çıkmışlar. Evet. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bedenen kat ettiğim alemleri mesafeleri onlar da Ruhen gidip gezmişler görmüşler biraz tasavvur yükselmek anlamına da geliyor niye yükselmek Çünkü insanın maddeten nefsen gürültüden patırtıdan kopardığın zaman insan maddeten ve nefsten o karışıklıktan koptuğu zaman insan kalp yönüyle ruh yönüyle yükseliyor bir da zaten yükselmek anlamına geliyor bir de çile kavramı var. de kırklık, kırk kelime olarak yani kırk gün bir yere kapanıyorsun, sıkıntı, ızdırap çekiyorsun. Bütün peygamberlerde var. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam mağaraya çekiliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam dağa çekiliyor. Hatta kırk gün çekilmiş. Yani çok ilginç. Hazreti Musa kırk gün çekilmiş daha. Bir kat bunun ismi. Allah'la randevuleş, randevuleşme önce 30'lu sonra 40'a çıktı. İslam'da bu hakikat var Mesela 30 gün Ramazan Biz her sene bunu yaşıyoruz zaten Artı 10 günde hac günleri 40 gün oluyor Yani Biz gerçekten güzel bir şekilde Rabbim hepimize nasip etsin bunu Ramazan orucunu tutarsak Hac mevsiminde de hatta e, Hac mevsiminde de hazırlarsak Her sene bir açıdan çilemizi Vermiş oluyoruz bir miktar yani ibadet çilesini vermiş oluyoruz Çile insanı olgunlaştırıyor İstidatları açıyor Doğumun çatlaması gibi e, Yetenekleri çıkarıyor Kışın çok soğuk günlerinde de Çile deniyor mesela Çok soğuk günlere çile deniyor 40 gündür onlar Mesela kadının e, lohusalık günlerine de Çile deniyor Yani doğuran kadın sıkıntı çekmiş Neyini tamamlamıştır? Bak Miracını tamamlamıştır Çünkü sizin küçük bir sıkıntıya uğramanız Onu üzer sırrınca Artı o günahların kefaret olması O sıkıntıların günahlara kefaret olması o kefaretle beraber insanın yükselmesi küçük bir miraç içine giriyor o kadın çileyi böyle tarif edebiliriz inşallah yine insanın nefisten bedenden maddeden gürültüden etrafın baskısından kurtulup ruhen yükselmesi için çile bir vasıdadır bir araçtır amaç değildir tabi ki şimdi dedi. ...hatırlamak anlamına geliyor. Hatırlayınca ne oluyor peki? Hatırladığın şey ile aranda bağ kuruluyor. Hatırladığımız şeyin... ...bizde kökleşmesi, dal salması... ...kök salması... ...hadisesi. Gerçek manasıyla bağ anlamına geliyor. İlave bir uzantı. Allah'ı anmak mesela. Allah'ın adını andığın zaman... ...Allah'la aranda bağ oluşuyor. O bağdan, o pencereden sürekli... ...feyz alıyorsun, bilgi alıyorsun... Huzur alıyorsun, rahmet alıyorsun. Hatta Hint dinlerinde var. Bir toplumda yüzde üç insanlar zikir yaparsa o toplumda rahmet, bereket bollaşırmış. Öyle. İslam'da da bu anışların çok önemi var. Kur'an birkaç ayette ısrarla bunun yapılmasını teşvik ediyor. Israrla insanlar Allah'tan, ahiretten, gayb aleminden, yüce değerlerden kopmamak için... ...sürekli bunun içerisinde bulunması lazım... ...yoksa ne oluyor nefis baştan çıkıyor... İnsan ...unutkanlığa sürükleniyor... ...ve insan kendisini kaybediyor... ...düşüş içerisine geçiyor... ...bu noktada son olarak... ...kelime ve kavram noktasında son olarak... ...şum üzerinde duralım inşallah... ...neden aynı kelimelerin tekrarı... ...neden o kelimelerde derinleşmek... ...o kelimeler birer formüldür... ...o kelimeler... ...çünkü insan vahdetten gelmiş yani birlikten gelmiştir. Ceset içinde bir şeyler yapıp bir daha vahdede birliğe dönecek. İşte bu dönüş sağlandığı zaman insan ne oluyor? Canlı oluyor. Miracını tamamlıyor. Varlığını ne yapıyor? İnsan tamamlıyor. Tamamladığı zaman kesret içinde, çokluk içinde şey yapmadığı zaman, tamamlamadığı zaman ne oluyor? Çokluk içinde boğulabilir, bitebilir, çürüyebilir insan. İşte konsantre olmak için, birliğe dönmek için aynı kelimeleri tekrar etmekte fayda var. O kelimelerin yüklen, o kelimelere yüklenmiş olan duygular iç alemimizde enteresan titreşimler meydana getiriyor. Enteresan yenilenmeler ve açılımlar meydana getiriyor. Duygu dünyamızı tetikliyor, tahrik ediyor, oraları uyarıyor. Her bir duygu dünyamızdaki latife hassastır. Orayı gıdıkladığınız zaman kendisini size açar, özelliklerini boşaltır, hasılı konsantre ile, hasılı oraları uyarmak ile, o latifeleri hassaslaştırmak ile, açmak ile bunu sürekli devam ettiren şey de aşktır, ondan beslenmektir. Mesela bu noktada tekrar, bu noktada birliği yakalamak için Tek bir noktaya kitlenmek gerekiyor. Yoksa insan cesetten kurtulamaz. Rabbim duygularımızın gerilimini, duygularımızın açılımını, devamiyetini nasip etsin inşallah. Bu noktada bizlere dileyene diyor ilmi verin. Hepin dileyene de ilmi, bizler istiyoruz bizlere de ilmi nasip etsin. Hakikati nasip etsin. Hikmeti nasip eylesin inşallah. Günahlarımızı affeylesin. Bizi kendine kul kabul edeylesin. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan.